Temaz Zonguldak İl Temsilciliğinin başlattığı kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uymasını talep eden kampanya 2019 yılında başarıyla sonuçlanmıştı. Bu kampanyaya Temiz Hava Hakkı platformunun da aralarında olduğu pek çok çevre kuruluşu destek vermişti. Change.org Taksim Temiz Hava Hak'tır adresindeki kampanya yürüten kurumlar bu kampanyaya imza veren 107 bin kişiyi temiz havanın önemi konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Gönderdikleri son güncellemede Temiz Hava Hakkı platformu uzmanlarının temiz hava ve koronavirüs ilişkisiyle ilgili bilgilendirmelerine yer verildi. Verilen bilgilere göre kirli havası olmak solunum sisteminin savunma mekanizmalarını bozarak bireylerin koronavirüsü gibi zararlı mikroorganizmalardan daha fazla etkilenmesine neden oluyor. Bireyler ve hükümetlerin aldığı koruyucu önlemler içerisinde ilk başta akla gelmese de yetkililer tarafından virüsle mücadele için hava kirliliğini azaltacak önlemlerin ihmal edilmemesi çağrısı yapılıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu üyelerinden Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilcisi Profesör Doktor Çiğdem Çağlayan hava kirliliğinin sadece ölümlere ve kanser gibi hastalıklara neden olmadığını Aynı zamanda solunum sistemi enfeksiyonları üzerinde de etkili olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor. Kirli hava solumak koronavirüsü de dahil olmak üzere solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıkların etkisinin artmasına neden olan önemli bir faktör. Hava kirliliği hem kronik hastalıklara neden oluyor hem de var olan kronik hastalıkları alevlendirerek virüsün daha ölümcül seyretmesine neden olabiliyor. Ayrıca kirli havası solumak bireylerde solunum sisteminin savunma mekanizmasını bozarak virüsün vücuda alınmasını ve yerleşmesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle virüsün bireylerde yol açacağı hasarı azaltabilmek için hava kirliliğinin azaltılmasını sağlayacak önlemlerin ihmal edilmemesi gerekir. Temiz Hava Hakkı Platformu koordinatörü Buket attıysa Temiz Hava Hakkı Platformu olarak yaptığımız kara rapor çalışması 2017 yılında hava kirliliğini Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelere indirebilseydik Türkiye genelinde trafik kazalarının 7 katı kadar ölümün engellenebileceğini gösterdi. Şimdi hava kirliliğinin koronavirüsünün etkisini artarak daha fazla can almasını engelleyebiliriz. Alınabilecek önlemlerin başında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği PM10 limitlerinin üzerinde olan illerde valilik koordinasyonunda kirliliği azaltacak acil önlemler geliyor. Bununla birlikte uluslararası uygulamalarla uyumlu sınır değerlerin acilen kabul edilmesi ve her ilde ölçüm yapılmaya başlanması gerekiyor. Ayrıca hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği PM10 limitlerinin üzerinde olan illerde de valilik koordinasyonunda kirliliği azaltacak acil önlemler alınmalı diye açıkladı. Bilgilerin tamamına changeorg temishavahaktır adresindeki kampanyanın altındaki güncellemelerde bulabilirsiniz. Temiz havanın sağlığımız üzerinde bu kadar olumsuz etkisi varken temiz hava hakkı için başlatılmış kampanyalarla devam edelim. Ali Çevre Platformu'nun başlattığı hava kirliliği verilerinin açıklanmasını talep eden kampanya devam ediyor. Change.org Taksim Ali Hava Kirliliği adresindeki kampanyaya 30 bine yakın kişi imza attı. Kampanyada Çevre Eşitlilik Bakanlığı tarafından Ali Ağa Menemen, Yenifoça ve Bozköy'de kurulan hava ölçüm istasyonlarının verilerinin, hava kalitesi izleme istasyonlarının bilgilerinin paylaşıldığı diye yüklenmediği ifade ediliyor. Ve bu bilgilerin açıklanması talep ediliyor. Alia Çevre Platformu, ağır sanayi tesislerinin en yoğun olduğu iki rafineri ve bir petrokimya tesisi, yüzlerce demir-çelik tesisi, gübre fabrikası, termik santrali, doğalgazı, sayısız haddehane, gemi söküm tesislerinin bulunduğu Alia'da Termik santral ve sanayi bölgesi yakınında hava ölçüm istasyonu kurulmasına rağmen sonuçlarının açıklanmaması değerlerin sınırın çok çok üzerinde olduğu için açıklanmadığı şüphesini doğuruyor. İstasyonun kurulduğu yerlerden biri olan Alia'da kanserden ölüm sıklığı diğer yerleşim bölgelerine göre 4 kat daha yüksek olduğu göz önüne alındığında bilgilerin gizlenmesine ilişkin şüphelerin haklı çıkma olasılığı artıyor denmiş kampanya Change.org Taksim Alia Hava Kirliliği adresinde. Temiz hava hakkını talep eden bir diğer kampanya Trabzon'dan Hasan Osman Bakır tarafından başlatılmış Change.org Taksim Trabzon Hava Kirliliği adresindeki kampanya Trabzon'da düzenli olarak hava kirliliği ölçümleri yapılmasını talep ediyor. Kampanya metninde şöyle denmiş. Hava kirliliği ile kanser arasındaki ilişkiyi araştıran Kanadalı araştırmacılar hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerdeki genç kadınların hava kirliliğinin az olduğu bölgelere yaşayanlara oranla %30 daha fazla risk aldığı sonucuna vardı. Başta her türlü fosil yakıt, kömür başta olmak üzere odun, petrol ürünlerinin yanmasına bağlı havaya karışan büyük bir kısmı partikül şeklinde bir kısmıysa likit veya kimyasal yapıda olan kirleticiler geliyor. Yetkililerden talepler ise Şu şekilde ifade edilmiş. Trabzon'da riskli yerler ve saatler belirlensin ve vatandaşlar düzenli olarak uyarılsın. Belediyeye ve kamu kurumları havayı kirleten kişi ve kurumlara denetleme yapsın. Doğalgazın yaygınlaştırılması için Büyükşehir Belediyesi aksiyon planı yapsın denmiş. Change.org Taksim Trabzon Hava Kirliliği adresinde.